Merhaba, ben Zeynep Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Öz programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. Greenpeace Avustralya'nın Sydney ofisi çalışanları iş yerlerine bisikletleriyle gitmeyi tercih ediyor. Çevreye duyarlılığın bir göstergesi olarak bisiklet kullanmayı tercih eden çevreciler, ofislerini içini de rengarenk bisikletlerle donatmış. 17 Ekim İşe bisikletle gitme gününü fırsat bilen ofis çalışanı Rui Kumar, Arkadaşlarına bisikleti tercih etmelerinin tek nedeninin Greenpeace'de çalıştıkları için çevreye duyarlılık göstermeleri olup olmadığını sormuş. Bisikleti tercih sebepleri arasında egzersiz, sohbet etme imkanı, trafikten kurtulma, zaman kazanmak, temiz havayla iç içe seyahat, güne güzel başlama isteği, tasarruf, insanlar arasında olmak, özgür ulaşım ve çevreyle uyum gibi nedenler sıralayan Greenpeace Sydney ofisi çalışanları 17 Ekim işe bisikletle gitme gününde herkese bu yolculuğa davet etmiş. Bisiklet doğayla bütünleşen bir yaşam biçimini desteklemesi açısından tabii ki anlamlı. Birileri iklim değişikliğine karşı daha az karbon salmak adına arabadan inip bisiklete binerken birileri de dünyamızın çok özel yaşam türlerini yok etmek için adeta yarış halinde. Güney Afrika'da yasa dışı avlanan gergedanların sayısı rekor düzeyde arttı. Yetkililer, boynuz kaçakçıları tarafından öldürülen gergedan sayısının yılbaşından bu yana 455'e ulaştığını söylüyor. 2007'de ise bu rakam 13'tü. Çin ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde geleneksel ilaç yapımında kullanılan gergedan boynuzu fiyatlarının artışı kaçak avcılığı da arttırıyor. Oysa bilim insanları gergedanın tedavi edici bir özelliğinin bulunmadığını ısrarla vurguluyor. Ülkede yaklaşık 20 bin gergedan var ama ölümlerin daha yıl bitmeden 455'i bulması, ölümlerin doğumları aşabileceği endişesini doğuruyor. Endangered Wildlife Trust Vakfından Kirsten Brebner kritik noktaya giderek yaklaşıldığı uyarısını yapıyor. Altından daha değerli olan gergedan boynuzunun kara borsada kilosu 65 bin dolardan satıldığı tahmin ediliyor. Afrika'nın güneyinde gergedanlar doğusunda ise tüm bir habitat yok olma tehlikesi içinde. Dünyanın 4. büyük adası olarak kendine özgü pek çok bitki ve hayvan türüne sahip olan Madagaskar'da yağmur ormanları büyük bir hızla eriyor. Yüz ölçümünde Grönland, Yeni Gine ve Borneo'dan sonra gelen adadaki yüksek tükenme oranı nedeniyle mevcut olağanüstü yaban hayatı ve palmiye ormanları ortadan kalkıyor. Lemur'un temel habitatı olan yağmur ormanlarının dörtte birinin yok olduğu, bunun başlıca nedeninin ise yeni tarım arazileri açılması, aşırı hurma hasadı ve uzak doğuya ihraç edilen abonoz ağaçlarının kesilmesi olarak belirtiliyor. Doğayı Koruma Uluslararası Birliği 192 ağaç çeşidinin %83'ünün tehdit altındaki türler listesine eklendiğini söylüyor. Birliğin global direktörü Jane Smart, biyoçeşitliliğin korunması için artık göz ardı edilemeyecek noktada olunduğunu söyledi. Ülkemizde ise Çevre ve Şehircilik bakanlarının hazırladığı Antalya Burdur 100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi, bakanlıkça 2009'da onaylanan ve Isparta'nın kapsam dışı bırakıldığı 100.000 Ölçekli Antalya Burdur Çevre Düzeni Planı'nın iptaline karar verdi. İlk olarak 2007'de Mimarlar Odası dava açmış, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yönetmelikle değiştirilen plana açılan dava bu nedenle geçersiz kalmıştı. Ancak 2009'da bazı değişikliklerle yürürlüğe giren planla Mimarlar Odası tarafından açılan bu ikinci dava iptal ile sonuçlandı. Danıştay kararında planın ekolojik kararların bir arada düşünülmesine olanak tanımadığı ve sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik ilkelerle stratejiler üretmediği gerekçesinin yanı sıra Isparta'nın da plana dahil edilmesi gerektiğine yer verildi. Çevre Bakanlığı'nın kendi planlamalarında bu hataları yapması en istenmeyecek şey tabii ki. İzmir'in 20 kilometre uzağında kentin içme suyu havzasında işletilen Efem Çukuru Altın Madeni, deneme izninin iptali için açılan dava karar aşamasında. Deneme izni iptali davası sonuçlanmadan, altın madeni için üretim izni verildiği gerekçesiyle davanın gerekçesi kalmadığını savunan İl Özel İdaresi Avukatı'na karşı Ege Çep ve Tabip Odası avukatları mahkemede halk sağlığını korumak için dava açtıklarını ve bunun hukuki bir görev olduğunu belirtti. Ege Çep avukatı Arif Ali Cangı, Madenin sağlık koruma bandı olmadan çalıştığını söyledi. Davanın bittiğini belirten mahkeme heyeti ise kararın taraflara yazılı olarak iletileceğini dile getirdi. İngiltere hükümeti 2020'ye kadar enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %15'e çıkarma planlarını gerçekleştirmek için dev rüzgar çiftliklerinden faydalanmak istiyor. Kuzey İrlanda ve Batı Galler bölgelerinde 3 milyon eve enerji sağlayabilecek, GreenWire adlı projenin temelinde İrlanda merkezli rüzgar çiftliklerinden enerji ithal etmek var. Ulusal grid rüzgar enerjisi ithalatı, İrlanda denizinin altından geçecek olan kablolar aracılığıyla yapılacak. Rüzgar enerjisi ithalatı, yenilenebilir enerji payını 2020'den çok önce %10'a çıkaracak. Böylece ülkenin %15 hedefinin büyük kısmına ulaşılmış olacak. Galler'de İngiltere'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi rüzgar çiftliklerine karşı protestolar yaşanmıştı. Ancak GreenWire'in ithal rüzgar enerjisi projesi, ...gelecekle bu nedenle yaşanabilecek çatışmadan kaçınmanın yolu olarak değerlendiriliyor. Plana göre İrlanda'da 700 rüzgar türbini ile toplam 40 rüzgar çiftliği, İrlanda Midlands içinde de Ellen Block merkezli olacak. Enerji deniz altından gönderilecek ve İrlanda'nın rüzgarı İngiliz adasından 3 milyon eve enerji verecek. Ülkemizin ise komşulardan rüzgar enerjisi almaya ihtiyacı yok. Çünkü mevcut rüzgar gücü önümüzdeki 10 yılın tüm talebini karşılamaya yeterli. Umalım ki rüzgarımızı hayata geçirelim, termik ve nükleer çılgınlığa gerek olmadığını hep birlikte anlayalım. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.